Baston görme özürlüğünün eli ayağıdır, muhafızıdır. Onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarıp bağımsız kılan en mühim şeydir demiştik. Cesur bu sebeple nimete bir baston ayarlamış. Sabah akşam kullanma kurslarını başlatmıştı. Nimetciğim, canım benim, bak şimdi şu önündeki çukuru görüyor musun? Bir küçük sessizlik, sonra iki küçük kahkaha. Görme özürlüler kendi aralarında görmekle ilgili espri yapmaya bayılırlar. Nimet de katılıyor buna. Evet görüyorum. Kahkahalar büyüyor. İki sevgili birbirine sarılıyorlar. Cesur ciddileşerek. Baston kullanmanın birinci maddesi. Birinci madde. Bastonun dokunmadığı yere basmayacaksın. Neymiş? Önce baston dokunacak. Önce baston. Evet. İkinci madde. İkinci. Bastonu böyle sağa sola hafifçe sallayarak... Bir sağ ayağının sonra sol ayağının önüne vura vura yürüyeceksin. Bastonun ucu yere değmediği zaman anla ki orada ya bir çukur ya da bir eğim var. Tamam. Bastonun önüne bir engel çıkıyorsa dur. Durdum. Önce bu engeli sağna soluna bastonla dokunarak araştır. Yüksekliğini boyutunu ölç. Ölçtüm. Baktın ki ufak bir taş hemen yanından geçebilirsin. Geç. ''Yok, bastonla anlayamadın. Mesela bir elektrik direği, bir araba, ne bileyim başka bir şey. O zaman elinle yoklarsın. Zaten elinle yokladığın zaman ne olduğunu anlarsın.'' ''Oldu. Şimdi birlikte deneyelim. Hadi, 1, 2, üç. Başla.'' İki görmez sevgili uygun adım ve bastonlarını bir sağa bir sola savurarak ve sağdaki yaya kaldırımın taşına dokunarak tiktak tiktak yürümeye başlıyorlar. ''Bir işi birlikte yapmanın keyfi başkadır. Hele sevdiğiniz kimseyle bu eylemi paylaşıyorsanız, onun zevki daha çoktur. Bunun da ötesinde bu iş, birine hayati denebilecek bir hususu öğretmek, ona yardımcı olmak şeklinde ceryan ediyorsa, değme gitsin.'' Nimetle cesur bir süredir işlerine bastonla geliyorlar. Sürekli konuşuyor, birbirine dokunuyor, koluna giriyor, elini tutuyor yan yana olmaktan bitimsiz bir mutluluk duyuyorlar hayat budur hayatı şartlarla ölçmek kıyaslarla değerlendirmek başkalarının yaşantısına bakarak özenerek kabul etmek öyle olmaya çalışmak ne kadar beyhude nimet geçen zaman içinde cesuru giderek daha fazla tanıyor daha çok seviyordu birlikte onların evine gitmiş baba annesiyle tanışmışlar Cesur da nimetlerin evini ziyaret etmişti. En çok birlikte deniz kıyısına inmeyi, o her zaman oturdukları tahta sıraya oturmayı, nimetin cep radyosundan niyet tutarak türkü dinlemeyi seviyorlardı. Bu saatlerde Cesur, bazen kendi hayatından, bazen gelecekten bahseder. İki aşık birlikte geleceğe dair planlar yapardı. ''Ben çok işe girip çıktım nimet, neler geçti başımdan bilsen.'' ''Bak bir ara pazarlamacılık bile yaptım. İnanmazsın ama.'' ''Anlat canım. İnanmamak da ne demek?'' ''Bir tanıdıktan çorap alıp, hanlarda, mağazalarda satıyordum.'' ''Yapma. E nasıl girip çıkıyordun o kadar yere?'' ''Azmin elinden kuş kurtulmaz.'' ''Bu ne biçim laf böyle hiç duymadım.'' Cesur gülüyor. ''Dedik ya esprili çocuk.'' ''Nimet'i güldürmeyi, şaşırtmayı seviyor.'' ''Kadınlar kendilerini güldürebilen erkekleri sever.'' ''Evet, böyle bir laf yok. Ben uydurdum şimdi.'' ''Valla alem adamsın. Öyleyimdir.'' E, pazarlama işi, çorap falan?'' ''Şimdi dükkanın kapısından giriyorum. İlk tepki şu, ne?'' ''Dilenci sanıyorlar. Adam çırakla para gönderip başından salmak istiyor. Ben tabii önemsemiyorum bunu. Çok karşılaştım.'' ''Efendim, ben dilenci değilim. Sadece görme özürlüyüm. Çorap satıyorum.'' ''Ucuz ve sağlam çoraplar ister misiniz?'' deyince tutumları değişiyor. Nasıl yani? E takdir ediyorlar bazıları, aferin.'' diyor. ''Adamın ihtiyacı olsa da olmasa da, eğer adam düzgün bir tipse birkaç çift alıyor. Yok çürük karakterliyse, istemez ha istemez, başka kapıya.'' diye tersliyor. Görmeden insan tanımak bize mahsus yani. ''Sonraları nasıl davranmam gerektiğini öğrendim ya.'' Ezilip büzülerek alçak sesle konuşursan seni fazla takmıyorlar. Sanmaya çalışıyorlar. Yok eğer dik ve kararlı durup tok bir sesle konuşursan ciddi alıyorlar. Yani bir engellinin kendini takdim etmesi çok mühim. E neden bıraktın çorap işini? E çok yorucu benim et. Gören kişi benim yürüdüğüm kadar yürürse işte şu kadar yorulur. Ya sen? Ben onun 10 on misli yoruluyordum. Ayaklarıma kara sular iniyordu. Hem getirisi de fazla değil. Tezgah açmak daha iyi. Evet ona karar verdim. Ah ah biraz sermayemiz olsa vallahi dükkan bile açarız. Nimet heyecanlanıyor. E ben de kasada dururum. Hesabım iyidir biliyorsun. Tabi durursun. Keşke olsa. Ama nerede? Boğazımızı anca doyuruyoruz. Babaannem elimize bakıyor. Düşün. Bir de hastalanmış olsa, yatağa düşse... Aman ağzından yel alsın, takma kafana. Allah bize de bir kapı açar belki, belli olmaz. Cesurun cesur öne düşüyor. O da içinden fısıldıyor. Ya, belli olmaz. Yine de hemen kendini topluyor. Üzerine hücum eden kötümselliği bir fıkra... Veya yaşadığı bir komik olayı anlatarak... Geçiştirmek yoluna gidiyor. Nimet bir görmezin sezgisiyle... Cesurun kenarında dolaştığı uçurumu fark edip bu fıkraya çanak tutuyor. O kadar gezip dolaştın. Kim bilir başından ne komik olaylar geçmiştir. Öyle, bak bir keresinde otobüsteyim. Aralıkta dikiliyorum. Eee? Biz körler çokluk sabit bir noktaya bakar gibiyizdir. Hani benim de gözlerim açık ya. Evet. E bir süre sonra bir adam sert sert çıkıştı bana. Ne diyor? 2 saattir kızımı dikizliyorsun. Utanmıyor musun? Aa, ''Aa, ne kızı?'' Bu defa gülüyor cesur. Meğer tam karşımda bir kızla babası oturuyormuş. Adam yanlış anlamış. ''Ne kızı, ne bakması?'' diyecek oldum. Adam kalkıp başıma dikildi. Neredeyse dövecek beni. Bütün otobüs ayaklandı. ''Aman Allah'ım sonra.'' ''Bak amca dedim, ben körüm, bakar kör. Anlamadın mı?'' Adam afalladı, ne diyeceğini şaşırdı. Otobüstekiler meseleyi anlamışlardı. Adamı azarladılar. Herif sus pus olup yerine oturdu. ''Sen ne yaptın?'' ''Ne yapacağım?'' ''Yüzümü camdan yana dönüp içimden bastım kahkayı.'' Cesurun cümlesi bitince bu defa ikisi birden basıyorlar kahkayı. Nimet bu kadar konuşma arasında kendine de söz düşsün istiyor. Bir iki şey de kendisi söylemeye çalışıyordu. ''Ne yazık ki onun hatıraları hep menfi, hep menfi. Ben senin gibi girişken olamadım.'' Belki sen tek başına kaldığın için kendi başının çaresine bakmaya kalkmışsın. E tabi mecburen. E ne de olsa bir ailem var. Hep koruyup kollamaya kalktılar. Bir şey yapmaya girişsem sen yapamazsın diyorlardı. Telefon edemezsin. Merdivenden inemezsin. Tek başına sokağa çıkamazsın. Evet çok zor. E o zaman insan kendini bir eşya gibi hissediyor. Çok kötü. İşte duyduğum cümleler. Şuna bir yer verin. Şunu karşıya geçirin, şunu götürün Kahroluyorum inan Şu şu deyip duruyorlar E ben de bir insanım Benim de bir adım var değil mi? İnsanda güven duygusu kalmıyor valla Allah şapkacı bacıdan razı olsun O destek verdi de şu pazara gelebildim İyi ki de gelmişim Cesur nimetin yanağına bir öpücük konduruyor Ona ne şüphe Seninle derneğe gideriz Ben dernekte çok şey öğrendim Bağlama falan Ayrıca görme engeller için teypler, kasetler var. Ne kaseti? Kitap. Nasıl yani? Ya kitabı kasete okumuşlar, sen açıp dinliyorsun. Ben çok dinledim. Harika, tam bize göre. Nasıl kitaplar? Her çeşit. Roman, hikaye, dini kitaplar, şiir kasetleri. Şiir iyi, tam bana göre. Sonra bir enstrüman çalmasını öğretiyorlar. Yoo, onu yapamam, bende kabiliyet yok. Cesurdan bir öpücük daha. Boşver, ben çalarım, sen söylersin. Yağmurla karın karışık yağdığı puslu soğuk karanlık günlerde, rüzgarlı pazarın rüzgarı daha bir sert eser. İliklerine işler insanın. Sığınılacak bir yer yoktur. Eller cepte, burun kulak kızarmış, naylonların altına altına gidilir. Metruk fabrikanın duvar dibinde kimileri bir teneke uydurup içine ne bulursa atar, ateş yakar. Biz o sıra duranla bir koşu gidip azıcık ısınırız yani. Yerler izmaritli, sıvışık, siyahımsı bir çamurla kaplanmıştır. İnsanlar koşarcasına geçip giderler. Sıcak yuvalarına, soba başlarına, kalorifer peteklerine doğru. Şimdi ne güzel, ne buğulu çorbalar pişiyordur ocaklarda. Duran tarhanaya bayılır. Ne de olsa köylü. Ben de severim. Şöyle biberli falan. Ama bırakın çorbayı, simitçi bile toz olmuştur. Açlık fena bastırır. Açlık bastırınca daha bir üşümeye başlarsın. Ayağının birini kaldırır, ötekini indirirsin. Şu tezgahı terk edip gitsek ne olacak yani? Kimse gidemez. Zaten alışveriş iyicene azalmıştır. Yevmiye'yi doğrultan yok gibidir. Belki şemsiye satanlar. Atkı şapka bere eldiven satanlar biraz yolunu bulur. Çiçekçi Cemile'nin çiçekleri boyun büker. Adam otu satan adam kaybolmuştur. Koca kara ağacın altı biraz korunaklı. Sigaracının yeri. Hem o iyi bir tente germiştir dallara. Yağmuru yemez. Küçük bir tenekede ateşi vardır. Paçalarının dizlerinin önüne koyar tenekeyi, ısınır. Sigaracı bu. Tezgahı hep çalışır, hep çalışır. Yahu ne çok sigara tüketiyoruz. Penyeciler, çarşafçılar, çantacılar, malım ıslanacak diye korkanlar tezgah açmaz. Mesela kolyeci oğlanla sevgilisi, miki anten satan herif onlar da gelmez. Ama biz, bizim gibiler günde 1 iki milyona ihtiyacı olanlar, ekmek parasını bulamayanlar mecbur dikilir dururuz. Hani işte bir iki kağıt mendil satarız. Bir çakmak, bir paket kalem, pil. Bütün bunlar için o soğukta, o yağmurda, hani sonunda üşütmek var, hastalık var, hiç akla getirmeden, çeneler takır takır titrese bile sanki nöbetteyiz ve nöbet yerini terk etmek katiyen yasaktır. Ve cezası büyüktür gibi oracıkta bekleriz.